61. sohbet insan zihninde doğan düşünceler. Bu konuşma Hicretin 546. yılında Recebin 20. günü medresede yapılmıştır. Dinleyenlerden biri insan olanın zihnine doğan ve ona belli istikametlerde hareket etme hissi veren düşünceleri sordu. Hz. buna cevaben söze başladı ve dedi ki: Zihinde doğan ve insanın belli istikametlerde hareket etmesine sebep olan düşüncelerin Neler olduğunu sana bildiren nedir? Senin zihnine doğan düşünceler şeytandandır, kötü tabiatındandır, evva ve hevesindendir, dünyandandır. Senin bütün himmet ve gayretini üzerinde topladığın şey, senin için en mühim olan, seni en çok alakalandırandır. Yani sen bütün himmet ve gayretini senin için en mühim olan ve seni en çok alakalandıran ne ise onun üzerinde toplarsın zihnine doğan ve seni belli istikametlere sevk eden düşüncelerinde hep senin üzerine himmet ve gayretini teksif ettiğin şeyler cinsindendir. Yani en çok nelere ehemmiyet veriyor ve neler üzerinde duruyorsan zihnine gelen düşüncelerde bu şeyler cinsinden ve onlarla alakalı olur. Dervişin fikri ne ise zikri olur. Allah düşüncesi yani Allah'ı zikretmekte ancak onun gayri şeylerden hali kalplere gelebilir. Nitekim şanı yüce olan Allah, Yusuf aleyhisselamdan hikayeten şöyle buyurur. Eşyamızı yanında bulunduğumuz kişiden başkasını yakalamaktan Allah'a sınırız. Yusuf suresi 79. ayet Sen de Allah sevgisi ve Allah'a zikir duygusu bulunduğu zaman hiç şüphe yok ki kalbin onun yakınlığı ile dolar. Şeytan heva heves Ve dünya canibinden gelen Düşünceler ise kaçar Dünya canibinden Gelen düşünceler vardır Ahiret canibinden gelen düşünceler Vardır Melek canibinden gelen düşünceler var Kalp canibinden gelen Düşünceler vardır Aziz ve celil olan Allah canibinden gelen Düşünceler vardır Sen Allah canibinden gelen Düşüncelerin haricindeki bütün düşünceleri Def edip Yalnız Allah sevgisi neticesi zihnine doğan düşüncelerde karar kılmak ve onlarda sükunet bulmak durumundasın. Nefs, heva, şeytan ve dünya canibinden gelen yani onların tesiriyle zihnine doğan düşüncelerden sıyrıldığın zaman bu sefer zihnine ahiret canibinden gelen düşünceler doğar. Daha sonra melek canibinden gelen düşünceler sadır olur. En sonunda da aziz ve celil olan Allah canibinden gelen Düşünceler de var İşte gaye de budur Eğer kalbin kemale ermişse Kendisinde herhangi bir düşünce doğduğu zaman Şöyle bir durur ve gelen düşünceye sorar Sen hangi düşüncesin? Kimin binmez? Eğer gelen hakkın canibinden ise şöyle der Ben hakktan gelen düşünceyim Ben nasihatçıyım, sevenim Aziz ve celil olan hak seni seviyor ben de seni seviyorum. Ben hakkın sefiriğim, elçisiyim. Ben peygamberlik halinden senin nasibinim. Ey o, Marifetullah koş. Zira hiç şüphe yok ki, Marifetullah her hayrın aslıdır, kaynağıdır. Sen Allah'a olan taat ve kulluğunu artırdığın zaman, O da sana marifetini bahşeder. İşte bunun içindir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kul, aziz ve celil olan Rabbine itaat ettiği zaman ona marifetullahı vahşedir. Taati terk edince daha önce vermiş bulunduğu bu marifetullahı geri almaz. Bilakis kıyamet günü aleyhinde bir delil olarak kullanmak üzere onu kalbinde bırakır. Kıyamet günü olunca da kendisine hitaben der ki seni marifetullah ile mümtaz kılmış, onu sana bahşetmiştim. Bildiğinle niçin amel etmedin? İlminle niçin amel olmadın? Ey oğul! Nifakınla, fesatınla, belagatınla, yemeden içmeden geçip solgun benizli hale gelmenle, eski ve yamalı elbiseler giymiş olmanla, taraftarlar toplamanla, ve oraya buraya halifeler tayin etmenle Allah'tan eline hiçbir şey geçmez bütün bunlar senin nefsindendir şeytanındandır İnsanları Allah'a şirke vasıta etmendendir onlardan dünyalık istemenden dünyalık beklemendendir nefsini hakir gör halini gizle böyle yaparak devam et ta sana şöyle deninceye kadar Rabbinin senin üzerindeki nimetini dile getir Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun İbni Şemun kendisinde bir keramet zuhur ettiği zaman şöyle der Bu bir hudadır Bu bir aldatmacadır Bu şeytanlandır Bu sözleri söylemeye Taraf-ı ilahiden kendisine şöyle bir hitap gelinceye kadar devam eder Sen kimsin? Baban ki. Üzerindeki nimetimizi dile getir Musa aleyhisselam aziz ve celil olan Rabbine münacatlarından birinde şöyle demişti. Ya Rabbi bana öğüt ver. Rabbi ona cevaben buyurdu. Sana beni ve beni talep etmeni öğütlerim. Musa aleyhisselam bu öğüt istediğini dört defa tekrarladı. Şanı mübarek ve yüce olan Allah da her keresinde aynı cevabı verdi. Sana Beni ve beni talep etmeni öğütlerim Görüldüğü gibi şan yüce olan Allah Musa aleyhisselama dünyayı iste yahut ahireti iste demedi şan yüce olan Allah Musa aleyhisselama öz sözleriyle şöyle buyurmuş oluyor Ey Musa sana bana itaat etmeni Bana karşı gelmekten kaçınmanı öğütlerim Benim yakınlığımı talep etmeni öğütlerim Benim Tevhidimi öğütlerim. Benim için amel etmeni öğütlerim. Benden başka şeylerden sıyrılmana öğütlerim. Kalp ahlaki sıhhate kavuştuğu kemal erdi ve Allah'ı tanıdığı zaman onun gayrinden soğur. Yalnız onunla ünsiyet eder. Onun gayrinden ürküntü duyar. Yalnız onunla rahat ve sükunete erer. Huzura kavuşur. Ondan başkası ile meşakkate düşer, sıkıntıya düşer. Allah'ım, sen şahit ol ki ben, senin kullarına öğütler vermek için çalışıyorum. Onların salahı için çalışıyorum. Hallerini düzeltmek için çalışıyorum. Her türlü alayiş ve gösterişten uzaklaşıyorum. Senin rızana uygun olmayan hal, hareket ve tavırlardan sıyrılıyor. Senin İdare ve tasarrufların karşısında edeple duruyorum. Ey tekve ve zahiye ehli, geliniz. Bir harf bile olsa benim konuşmalarından nasibinizi alınız. Bir günlüğüne yahut bir haftalığına dahi olsa sohbetlerime katılınız. Umulur ki size faydalı olacak bir şey öğrenirsiniz. Vah sizlere. Çoğunuz hevesten hevese koşuyorsunuz. Zaviyelerinizde adeta halka kulluk ediyorsunuz. Bu iş cehalet içinde tekkelerle zaviyelerde oturmakla olmaz. Yazık sana cehalet içinde köşende oturma kalk. İlmi ve ilmiyle amil alimleri bulmak için bucak bucak dolaş. Öyle ki ayağının değmediği bir köşe dahi kalmasın. Bacakların dermansız düşünceye kadar dolaş. Artık Yürümekten aciz kaldığın ana otur, önce zahirinle yürü, bedeninle yürü, sonra da kalbinle ve mananla yürü. Hem zahiren hem de batınen yorulduğun ve artık durduğun an aziz ve celil olan Allah'ın yakınlığı ve vuslatı sana gelecektir. Kalbinin adımlarının kesilmesi ve yol alma takatinin tükenmiş olması senin Allah'a yakınlaşmış olmanın alametidir. İşte o anda kendini Allah'a teslim et ve huzuruna bırak. Artık o sana ya dağda da bayırda bir zaviye inşa eder ya seni bir viraneye oturtur yahut da mahmur bir yere atar. Bu arada dünyayı, ahireti, cinleri, insanları, melekleri ve ruhları da senin hizmetine verir. Kalp kemale erdiği ve ahlaki Sıhate kavuştuğu zaman kendisine velayet ve niyabet gelir. Yani o veli olur, Allah'ın dostu olur. Peygamber aleyhisselamında naib-i vekil olur. Bu andan itibaren ona bütün hazineler arz edilir. Yer, gökler ve bunlarda bulunanların kafesi kendisine şefaat eder. O bütün bunlara Allah'ın katında itibar sahibi olduğu batını ve özü temizlendiği, ve kalbin nurlandığı için nail olur hak kazanır. İslam ve iman senin yanında ehreti olmaz. Ehreti durmaz. Senin Allah korkun bu imanla artar. Orucun bununla artar. Namazın bununla artar. Geceleri uyanık oluşun ve ibadetin bununla artar. Eğer imanın ehreti olmaz hakiki ve kamil bir iman olursa ibadetlerinde de günden güne artış olur. Sen de günden güne kemale doğru bir gidiş olur. İman ve İslam sende birer eğreti meta gibi durdukça ise bunların hiçbir olmaz. Bu kâmil iman sebebiyledir ki Allah dostları başlarını aldılar gittiler. Dağ taş demediler. Sahralarda çöllerde hayran hayran dolaştılar. Vahşi hayvanlara karıştılar otlar arasında ve sel suları içinde vahşi hayvanlar tarafından taziz edilir. Gecelerin zifiri karanlıkları onların güneşi oldu. Ay ve yıldızlar kandilleri oldu. Sizler ey Allah dostlarının arasına katılmak isteyenler, ezeyanları bırakınız, dedikoduyu bırakınız. Nefsani heveslerinizin tesirleriyle malınızı harcamayınız. Sebepsiz yere komşularınızla Dostlarınızla, arkadaşlarınızla ve tanıdıklarınızla fazlaca oturmayınız. Zira bu beraber oturmalar çok kere bir hevesten ibarettir. Yalan konuşmaların ve gıybetlerin ekserisi iki kişi arasında olur. Umumiyetle iki kişi bir araya geldiler mi gıybet ederler. Ötekini, berikini çekiştirirler. Dedikodu ederler. Günah, masiyet ancak iki kişi arasında tamamlar. Bu bakımdan makul ve faydalı bir sebep bulunmadıkça, bir arada fazlaca oturmayın. Hiçbiriniz, gerek kendi işleri ve gerekse aile efradının veya cemiyet fertlerinin işleri hususunda zaruri ve mecburi haller olmadıkça evinden çıkmasın. Zira sebepsiz yere evinden çıkarsa, boş olduğu için herhangi bir yere gidip orada dedikodu edilmesine sebep olabilir. Sen gayret et, konuşan olmamaya çalış. Cevap verici ol. Zira ortada hiçbir şey yokken konuşmaya başlayan, Dedikoduya düşebilir Birisi sana bir şey sorduğu zaman Önce düşün Eğer o sualin cevabı soru sahibine de Sana da fayda getirecekse cevap ver Aksi halde cevap verme Allah dostları bütün hallerde Allah'tan korkarlar Rablerinin huzuruna döneceklerinden Yürekleri korku ile çarparak zekatlarını verirler Ve salih ameller işlerler Gaflet içinde yakalanmaktan korkarlar yanlarında imanın ariyet eğreti bir meta mesabesine düşmüş olmasından korkarlar. Onların pek azına Allah'ın lütufları ve nimetleri gelir. Böylece kalpleri onun yakınlığının kapısına dahil olur. Oraya girmelerine izin verilir. Allah da onları kendisine dost edin Hacetlerini gün Yardım eder, onları kendi dostları, peygamberlerinin vekilleri ve halkın seçkinleri zümresinden sayar. Abidlerinin ileri gelenlerinden ve sultanlarından sayar. Yeryüzünde kendilerine niyabet vekalet verir. Yeryüzünün muhtelif yerlerine kendilerini halife tayin eder. Kendisine kulluk etmeleri için insanlardan ayrılmış ve inzivaya çekilmiş kişiler haline getirir. Onları kendi ilmiyle alim yapar. Kendi ahkamı ile konuşturur. Kendi şeref ve kerametinden ikram eder. Bizzat Kendiyle ile konuşturur. Kendi şeref ve kerametinden ikram eder. Bizzat kendi imdadıyla yardımlarda bulunur. Gerek lehlerinde ve gerekse aleyhlerinde olan hususları bizzat öğretir. İmanın ayağını kalplerinde iyice sabitleştirir, sağlamlaştırır. Marifet tacını imanlarının başına giydirir. Kader onlara hizmet eder. İnsanlar, cinler ve melekler önlerinde kıyandır. İlahi ahit ve fermanlar onların kalplerine ve özlerine iner gelir. Onların her biri kendi nefsinde hükümdardır. Kendi memleketinin tahtında oturmaktadır. Halkı ıslah etmeleri ve iblisin işlerini bozmaları için kendi askerlerini yani halifelerini yeryüzüne dağıtır. Ey ahali! Allah dostlarının yoluna giriniz. Bütün düşünceniz bütün himmet ve gayretiniz yemekten, içmekten, giyinip kuşanmaktan, evlenmekten ve dünyalık toplamaktan ibaret olmasın. Zira Allah dostlarının himmet ve gayretleri bunlar değildir. Onların himmet ve gayretleri Allah'a kulluk etmek ve gelenek yaşayışını terk etmektir. Allah'ın kapısını arayınız ve otağınızı orada kurunuz. Musibetler sebebiyle Allah'ın kapısından kaçmayınız. Zira hiç şüphe yok ki o uyarır. Ta ki onu arayasınız ve kapısından ayrılmayasınız. Allah'ın kendileri hakkında iradesini bilmedikleri halde şeytan çarpmış gibi dolaşan kişilerden olmayınız. Allah'a kulluk ediniz. Ona kullukta ihlaslı ve samimi olunuz. İşitmediniz mi ki? Şanı yüce alman Allah ne buyuruyor? Ben cinleri de insanları da ancak bana kulluk etsinler diye yarattın. Zariyat Suresi 56. Ayet Siz bu hususun hakikatine vakıf oldunuz. Bunun böyle olduğunu katiyetle bildiniz. O halde ona kulluk etmeyin. niçin terk ediyor, niçin ona giden yolda şeytan çarpmış kişiler gibi sendeliyorsunuz? Az ve celil olan Allah'a kulluk etmeyen her insan, hilkat yaratılış sebebini bilmeyen kişiler cümlesindendir. Derinliğine bir şeyin hakikatının ayağı üzerinde olanlar ise Allah'a kulluk için yaratıldıklarını, bir müddet sonra öleceklerini ve sonra yine diriltileceklerini katiyetle bilirler. Onlar kulluğun hakikatine eğer ey oğul, batınla alakalı hususlar ancak Allah'a vasıl olduktan ve onun kapısında durduktan sonra inkişaf eder. Allah kulluk için inzivaya çekilenlerin ve Peygamber naiplerinin rapleri ile mülakatları da işte burada yani Allah'ın kapısının önünde durmaları demektir. Sen aziz ve celil olan hakkın kapısına var, Sükunetle ve hüsnü edeple orada durmaya devam ettiğin zaman senin kalbinin yüzüne kapı açılır. Cezbetme fiilinin sahibi Allah o kalbi kendisine cezbeder. Yakınlaştırma fiilinin sahibi Allah onu kendisine yakınlaştırır. Uyutan onu uyutur, süsleyen süsler, sürmeleyen sürmeler. Işıldatan ışıldatır, ferahlatan ferahlatır. Emin kılan emin kılar, haber veren haber verir, konuşan konuşur. Ey nimet sahibinden gafil olanlar siz neredesiniz? Benim işaret ettiğim hususlara kalpleriniz ne kadar uzak? Zannediyorsunuz ki mesele gayet kolay Hatta yapmacık hareketlerle, kürfet kabilinden işlenen amellerle ve iki yüzlükle bile elde edilecek. Derecede kolay. Böyle zannediyorsunuz. Halbuki hiç de öyle değil. Bu mesele sıtka ihtiyaç gösterir, ihlasa ve samimiliğe ihtiyaç gösterir. Kaderin indirdiği tokmaklara sabretmeye ihtiyaç gösterir. Mesela önceleri sen kendini müstahni bilsen. Allah'ın emirlerini yerine getirmesen ve günahkarlıkla meşgul olsan, sonraları ise gizlisi de açığı da dahil olmak üzere bütün günahlarından tevbe ederek sahralara ve çöllere çıksan, bu esnada da Allah'ın rızasını talep etsen, yine de denemeye tabi tutulabilir, imtihana çekilebilirsin. Sana yine de belalar gelebilir. Bu durumda nefsin de daha önceleri alışkın olduğu dünya nimetlerini senden isteyebilir. Sakın ha! Böyle bir durumda onun isteklerini asla kabul etme. Eğer bu gibi durumlarda sabredersen, senin için dünya ve ahiret sultanlığı beraberce hasıl olur. Sabretmediğin takdirde ise bu nimetleri kaçırırsın. Ey tevbekar! Tevben sebat et. İhlas sahibi ol. Nefsine meselenin her an değişebileceğini, ve belaların her an gelebileceğini hatırlat kabul ettir nefsine hatırlat ki aziz ve Celil olan Allah kendisinin gecesini gündüz gündüzünde gece yapabilir aile ifradı komşuları dostları ve tanrıkları ile arasına soğukluklar koyabilir bunların kalbine kendisine karşı buz ve adavet koyabilir onların hiçbiri kendisine yakınlık göstermeyebilirler sözün kısası her şey olabilir onun için nefs bir anlık iyi ve huzur içinde oluşuna aldanmamalı, her an için değişiklikler olabileceğini hatırından çıkarmamalıdır. Eyüp Aleyhisselam'ın hikayesini işitmedim. Şan yüce olan Allah, onun Allah'a olan sevgisinin derecesini bizzat kendisine göstermeyi, onu seçkin kulları arasına koymayı ve kalbinde Allah'ın gayrine yer kalmamasını murad ettiği zaman. Kendisini malından, aile efradından ve taraftarlığından ayırdı. Mamur bölgenin dışında ve mezbele üzerinde bina edilmiş bir kulübede ikamete tabi tut. Bu esnada yanında zevcesinden başka kimse kalmamıştı. Zevcesi gündüzleri hizmetçiliğe giderek geçimlerini temin ediyordu. Daha sonraları Allah'ın iradesi dahilinde gelen bir hastalık, onun bedeninin etlerini ve Derisinin dökülmesine sebep oldu Kuvvetten kudretten kesildi Yalnız kulağı gözü ve kalbi kaldı Bu halde Allah ona kudretinin hariküladeliklerini gösteriyor Eybu aleyhisselam diliyle Allah'ı zikrediyor Kalbiyle münacatta bulunuyor Gözüyle de onun kudretinin hariküladeliklerini görüyor Ruhu ise bedeninde duramıyor Bir gelip bir gidiyor bu esnada melekler onun için istiğfar ediyor, ziyaretine geliyorlar. Artık insanlardan kopmuş, ünsiyetle yani Allah'ın ünsiyetiyle hemhal olmuştu. Fani olan sebepler kendi gücü, kendi kuvvet ve iradesi gitmişti. Allah sevgisinin, Allah'ın irade ve kudretinin, takdir ve hükmünün esiri olarak kalmıştı. Önceleri işi sadece sabretmekti. Sonunda iş aleniyete döküldü. Alenen Allah'ın muhabbetine gark olduğu gaş yol. İşin evveli acıydı. Sonunda tatlıya dönüştü. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'a ateş içinde güzel bir hayat doğması gibi. Ona da belalar, musibetler ve meşakkatler içinde gayet hoş bir hayat doğdu. Allah dostları, bela ve musibetler geldiği anlarda sabra sarılırlar. Sizin yaptığınız gibi ağlayıp sızlamazlar. Ona buna dert yanıp durmazlar. Maruz kalınan musibetler çeşitlidir. Bünyevi olabilir, kalbi olabilir. İnsanlardan gelen sıkıntılar olabilir. Kulun Allah ile arasındaki durumdan kaynaklanan sıkıntılar olabilir. Musibetlere maruz kalıp eza çekmemiş, ve cefa görmemiş kişilerde hayır yoktur. Belalar, musibetler, aziz ve celil olan Allah'ın çengelleridir ki maruz kalanlar onlarla nimetler toplarlar. Abid zahidin dünyada şiddetle ihtiyaç duyduğu şey kerametlerdir. Ahiretteki ihtiyaçları da cennetlerdir. Arif'in dünyadaki iştiyakı iman selametidir. Yani dünyadan imanlı olarak göçebilme arzusudur. Ahiretteki iştiyakı ise Cehennem ateşinden halas bulmaktır Arif bu iştiyakından Bir an dahi sıyrılamaz Ta ki onun kalbine Hatiften şöyle denilinceye kadar Bu endişe ve telaş neye? Sakin ol Sabit kadem ol de iman sabittir Yerleşmiştir Müminler imanlarının nurunu senden alırlar Sen yarın şefaatçisin Sözü kabul edilecek kişilerdensin İnsanlardan birçoğunun Cehennemden kurtulmasına sebep olacaksın Şefaat edenlerin Efendisi olan Peygamberinin huzurunda bulunacaksın Bu endişe ve telaşını Bırak başka şeylerle meşgul Arifin kalbine hitaben Söylenen bu sözler Onun imanının bekasına Marifetinin bekasına Akıbetinin selamet olacağına ve kıyamet günü peygamberler, rasuller ve halkın seçkinleri sıdıklarla bir arada yürüyeceğine dair ilahi bir fermandır. Bu güven fermanı tekrar tekrar verildikçe onun Allah korkusu artar, hüsnü edebi artar, nimetlere şükrü artar. Allah dostları aziz ve celil olan Allah'ın şu ayettenin manalarını düşünürler, bilirler. Allah dilediğini yapar. Haç suresi 14. ayet. Allah yapacağından mesul olmaz. Fakat insanlar mesul olurlar. Enbiya suresi 23. ayet. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Tekvir suresi 29. ayet. Allah dostları bilirler ki o insanların dilediğini değil kendi dilediğini yapar. Yine bilirler ki o her gün bir yaratış işindedir. Öne alır, geri bırakır, yüceltir, alçaltır, aziz kılar, zelil kılar, dostluktan atar, dostluğa kabul eder. Öldürür, diriltir, zengin eder, fakir düşürür, bahşeder, mani olur. Erenlerin kalbi Allah'ın katında bir kararda kalmaz. Allah onların kalbini tayir eder, tebdil eder. Kah kendisine yakınlaştırır, kah uzaklaştırır. Onları kah ayakta tutar, kah oturtur. Kah aziz eder, kah zelil eder. Kah bahşeder, kah mani olur. Sözün kısası Allah dostlarının halleri bir kararda kalmaz. Onlar derinliğine kulluk üzerindedirler. Üstüne edep içindedirler. Sessizlik ve sükunet içindedirler. Allah bize gerek sana karşı gerekse kullarının seçkinliklerine karşı hüsnü edeple davranmayı nasip et. Sebeplere dayanıp güvenme iptilasına bizi müptela kılma. Seni, tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sabit kadem eyle. Bizi kendinle ve hacetleri yalnız sana arz etmekle başkalarından müstahane kıl. Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihan etme. Onlar sebebiyle cezalandırma, bizi lütfunla keremle, cezamızdan vazgeçme ve müsamahınla muamele. Allah dostları bela ve musibetler geldiği anlarda sabra sarılırlar. Sizin yap